Düşünme molası. Mahi. Mutsuzum. Çok merak ediyorum. Ayşe annemiz radiyallahu anha, Resul'ün hoşuna gitmeyen işler yaparken, Resul bunu yaptığımı duysa beni öldürür ya da beni döver diye korkuya kapılmış mıdır? Onları boşa diye semadan haber geldiği meşhur hadisenin plan aşamasında, ya ben bu kumpası kuruyorum ama, Ayette foyam ortaya çıksa Resul beni perişan eder diye bir korku yaşamış mıdır? Herkesin içinde kıskançlık nedeniyle Safiye radiyallahu anha annemizin yemek yolladığı tabağı yere geçirirken de ben bunu yapıyorum ama Resul ne der diye bir kaygısı olmuş mudur? Hiç sanmıyorum. Bu Ayşe annemizin vurdum duymaz bir kadın oluşundan değil, Resulün ne olursa olsun duruşunu bozmayan, nazik bir erkek oluşundan kaynaklanmaktadır. Oysa bizim zamanımızda her on kadından sekizi değil eşine kumpas kurarken sıradan bir iş yapacağında bile kılı kırk yararcasına düşünür. Çünkü maalesef birçok kadın kocasından korkmaktadır. Kocasının elinde seni boşarım silahı vardır. Ufacık bir olayda dahi kapıyı gösterirler kadına. Defol git demek o kadar kolaydır ki kapıdaki kediyi kovuyor sanki. Birçoğunda hakaretami sözler sakız gibidir, ağızlardan hiç düşmez. Ya fiziksel şiddete ne demeli? Allah'ın izzetli yarattığı insana vurmaktan haya dahi etmezler. Hanımlarının yüzünü kızartan, gözünü morartan, dudağını patlatan erkeklerdir. Bahse konu korkulası olanlar. Oysa kadın erkeğe Allah'ın emanetidir ve emanete yapılan her türlü zulüm, ihanettir. Ey kullarım ben zulmü kendime haram kıldım. Onu size de haram kıldım. Birbirinize zulmetmeyin ey kullarım. Siz amel yapıyorsunuz. Ben de sizin için bunları sayıp tespit ediyorum. Artık kim hayır bulursa hamdetsin, kimde başka şey bulursa kendini kınasın. Müslim bu zulmü karısına reba görenin dünyaya adalet dağıtacağını mı zannediyorsunuz? Bu ahlaka sahip birinin dünyaya İslam'ın özü olan selamet ve huzuru getireceğini mi zannediyorsunuz? Hakem Allah insanı nasıl tanıtıyor? Muhakkak ki insan çok tartışmacıdır. Muhakkak ki insan çok zalimdir. Muhakkak ki insan çok acelecidir. Muhakkak ki insan çok bencildir. Muhakkak ki insan çok nankördür. Bu özelliklere sahip olup da birbiriyle sorun yaşamayan çift var mıdır? Ya da her konuda aynı fikre sahip olan, hiç tartışmayan, birbirinin yaptığı her bir işten memnuniyet duyan, dargınlık yaşamayan. Ben ne gördüm ne de duydum böyle bir çift. Fıtri bazı özelliklerimiz nedeniyle eşlerimizle çatışmamız, birbirimizi anlamamamız, tartışmamız gayet normaldir. Anormal olansa bunun hakarete, kavgaya, şiddete dönüşmesidir ve maalesef hemen hemen birçok evde bu anormal durumlar yaşanmaktadır. Bir dokun bina heşit derler ya, Çiftler birbirinden yakınmakta, birbirini suçlamakta, bir türlü mutlu olamamakta, sorunları çözmek bir yana her geçen gün bir önceki günü arar halde uçurumun kenarına yaklaşmaktadırlar. İşte hayat rehberimiz, huzur hanimiz olan evimizde fıtrî özelliklerimiz nedeniyle çıkan problemleri önlemek veya çözmek için bir takım hükümler vaaz etmiştir. Bu hükümler evimizin can suyudur.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 her şeyi hakkıyla bilendir, her şeyin aslından haberdardır. Nisa suresi 34. ayet Birçoğumuz ayetin varlığından dahi haberdar değiliz. Eşimizle yaşadığımız bir sorun olduğunda annemize, ablamıza ya da en samimi arkadaşımıza anlatıyoruz durumumuzu. Tabi bizi dinleyen kişi ne kadar tarafsız olmaya çalışsa da, Böyle kimseleri bulmak çok zor, olayı yalnızca bizden dinlediği için doğru ve isabetli bir karar veremiyor, nasihat edemiyor bize. İşte Kur'an'ın bu güzide ayeti hakka ulaşmak için hem kadın hem de kocanın aynı zamanda ve aynı ortamda dinlenmesini istiyor. Bunu yapması için de her iki tarafında hakkını koruyacağına inandığı en yakınlardan seçilen bir hakem heyeti belirlenmesini emrediyor. Öyleyse ''Hüküm Allah'ındır.'' deyip karı-koca hukukunu Allah'tan almayan Müslüman bir topluluk düşünülebilir mi? Bütün anlaşmazlıkların çözümü Allah'ın kitabında olmasına rağmen O'nun huzur veren, mutluluk yollarını gösteren hükmüne başvurmayan Müslüman bir ailede düşünülebilir mi? Yaşadığımız gerginliği bizim iç meselemiz zannedebiliriz. Ancak İslam, her iç meselenin topluma yansıyan bir yüzünün olduğunu bildiği için sorunların gizli kalmamasını, üstünün örtülmemesini, bastırılmamasını, yok sayılmamasını istemiştir. Bu gidiş nereye? Bir hayalimiz var her birimizin, ortak bir hayal, İslam olmak ve İslam yapmak cihanı. Böyle bir hayali olmayanlar, sorgulamalılar imanlarını. Niçin istiyoruz biz yeryüzünün İslamlaşmasını? Adalet için mi? Dünya halklarının tevhid olması için mi? Saadet için mi? Evet, hepsi için. Diyelim ki hayalimiz gerçek oldu. Mutlu olacak mıyız peki? Kısa bir süreliğine evet olacağız. Neden? Neden kısa bir süre? Neden devam etmeyecek mutluluğumuz? Çünkü yeryüzü değişse de biz değişmeyeceğiz. Dünyaya İslam'la sunduğumuz adaleti evimizde yine sergilemeyeceğiz. Elin zimliysine gösterdiğimiz hoşgörüyü çocuklarımıza göstermeyeceğiz. Yeryüzü saadeti için yorduğumuz zihinlerimizi aile saadeti için yormayı lüks ad edeceğiz. Ama unutmayalım, hayalimizi hala gerçekleştirmeme sebebimiz bizim hala değişmemeye karşı gösterdiğimiz direncimiz. Bir toplum kendinde bulunanı değiştirmedikçe Allah o toplumu değiştirmez. Enfal Suresi 53. Ayet Bu yazı Tevhid Dergisi'nin 35. sayısında yayınlanmıştır.